Uh, Nil... Merhabalar yayınımıza katıldın. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Tekrar... Merhaba. Merhaba. Seçil hoş bulduk. Ee, aslında hoş geldin demişken iki şeyden de bahsedelim. Dün döndünüz Hı -hı. Cizre'den. Evet. Ee, Hı -hı. 24 kadın gitmişti aslında Barış Çin Kadın Dayanışma Grubu Hı -hı. gitmişti Cizre'ye. 16 Eylül'de gittiniz. 17 Eylül'de dönmüş oldunuz. E, milletvekilleri, Hı -hı. yazarlar, akademisyenler bir aradaydı orada. E, önemli de bir ekip Hı -hı. toplanmıştı. Herkesin gözlemi çok mühim ama aslında senin de bir Sosyal bilimci gözünü isteyeceğiz aslında burada. Belki ilk başta şundan bahsedebiliriz. Cizre'ye Cizre gittiniz. Orada gördükleriniz nasıldı en genel anlamıyla bir başlasan sonra devam edelim. Ben şunu Şöyle başlamak istiyorum galiba bu önemli bir şey hani e, e, bu coğrafyanın doğusundan bahsederken özellikle ola olabörler bölgede diyelim ki Kürdistan'dan bahsederken her zaman batıdan bakanlarda nasıl bir algı var? Her şey her yerde çatışma oluyor gibi ve zaten aslında Cizve'den vesaire gelen görüntüler de insana bunu hissettiriyor ki birazdan onu anlatacağım. Ama hı hı. E, yıllardır aslında e, hiçbir zaman ana yani şehirlerde de çatışmalar vesaire olsa bile e, mesela Mardin gayet sakindi. Cizve'nin içi tabii iki gün önce yani geçen hafta böyle değildi biliyoruz ama e, o da baktığında hiçbir şey yok gibi. E, daha sakin ama panzerleri vesaire her yerde görüyorsun. E, fakat eee çatışmanın ağırlıklı yaşandığı, ablukanın ağırlıklı yaşandığı e, Cizre e, pardon Cudi e, Sur, Nur ve Sok mahallelerine gittiğinde bambaşka bir manzara ile karşılaşıyor insan. Hı -hı. Yani e, şöyle e, bir anda hani hep Suriye ve Gazze'de olması yapıldı. Ben hiçbir zaman gitmedim oralara hep e, Fotoğraflardan vesaire hani şahitlerden, insan hakçılardan rın, e, belgelerinden gördük. E, gerçekten öyle bir e, his var. Çünkü e, verilen hasarlar ve e, yani evlere vesaire verilen hasarlar ve onun yanında e, aslında e, direnmek için alınan önlemlerin hepsi e, o sa savaş ortamını hissettiriyor insana. Hı hı. E, çok açık bir şey söyleyeyim. Burada hani e, böyle analitik bir göz değil ama bir noktadan sonra çok... Samimi duygum yabancılaşmış bile hissettim kendim. Yani insanlara taziyelerimizi sunduk, acılarını paylaşmaya çalıştık. Ee, ben kendisine bakamadım ve mahcup olduğumu da hissettim. Ben işte bu duygusal karşılaşmalar önemli ve onlar da hakikaten çok mağdur olmuş bir hal var ama dimdik duran bir hal de var. Hmm. Ve hani arada iki anlatıyoruz, sohbet ediyoruz, ağlaşıyoruz. Yani öyle bir dayanışma halinden sonra o mahallelere gidince yani insandan sonra mekanı da görünce e, gerçekten hocanın üzerine... Önce o acıyı hissediyorsun sonra bir yabancılaşma hissediyorsun çünkü kendi bir noktada hakikaten savaş filmini stüdyosunda hissettim. Bu, bu da çok şey bir şey yani şunu demek istiyorum gerçekten bir savaş ortamı e, vardı. <gülüyor> e, iki şey bana bunu hissettirdi. Bir verilen tahribat yani ben silah uzmanı, güvenlik uzmanı değilim. O yüzden o büyüklükleri bilemem ama mermidlerden çok çok daha büyük delinen duvarlar vesaire gibi. Ve dördüncü katlara çıkan tahribatlar. Yani fiziksel böyle çok ciddi bir tahribat. Ve onun yanında tabii bütün bu hendekler ve önlemler için yapılan işte, keskin nişancıları engellemek ve akreplerin vesaire girmesini engellemek için alınan kum torbaları dizilen, onun önüne gerilen perdeler. Gerçekten insanın hani başka bir yere geldik gibi hissediyor. Yani Türkiye ili sınırı içinde gibi değil. Bütün coğrafyada yani bunu, bunu tabii, hissetmek mümkün diyorsun aslında bütün evet, o savaş ortamı. Zaten aslında ama bunu da unutmayalım. Yani e, bu şimdi neye geliyor? Yani oraya ilk gittiğimizde sorduğum sorulardan biri hani bu mahallelerde yaşayan haç ha, çünkü şu, şöyle mesela. Cizre'de gezerken devlet hastanelerinden geçtik ve hemen aklıma yaralılar geldi. Yani onlar o kaynaklara yakın otursalardı, muhtemelen daha rahat girebileceklerdi ve o mahalle sanki gözüme biraz daha hani ekonomik olarak yani en azından binalar için daha da iyi geldi. Yıpranmışlıktan bahsetmiyorum burada. Hı hı. Ve sonradan soruyor insan, hani zorlu göçe gelenlerin mahallelerim, yoksullarımı. ve evet aslında bu bahsettiğimiz mahalleler. E Zorunlu göçle gelenlerin mahalleleri yani aslında 20 yıl önceki zorunlu göç 90'larda yaşananlar hı hı. bugüne e, ş, ş, öyle bir tirayet ediyor ki hala devletin e, maalesef yaklaşımının çözüm yönünde değil aynı metodolojik şiddetle devam ettiğini ve karşı o ve bilinçle şekillenen ee, ve belki o zaman doğan, belki daha küçük olan ama biliyoruz ki e, sen çocuk sivil çatışmaları da e, hani e, da hayatını kaybeden çocuklar da e, olduğunu düşündüğümüzde aslında o çocuklar yani ya zorunlu göçü görmediler bir kısmı ama gördü. Yani, yani sürekli havada aslında o 20 yıl önceliğin şiddeti var ve bugünkü şiddeti biz şimdi durdurmazsak, 20 yıl sonrasının tohumlarını atıyoruz. Onun çok hmm. somut adımını orada hissettik. Aslında 20 yıl öncesinin devamını burada gördük. Ve ikinci kuşakta o zorunlu göçü bizzat yaşamamış olan insanlar yani çocuklar da şu anda bunu yaşıyorlar. O şiddet Herkes algısı. Herkes polisize ister istemez. Çünkü o o yani sürekli şöyle bir hikaye var. Yani yas var, acı var. Acının yasının tutulması lazım. Ama o yas tutulamıyor. Yas tutulamadığı için melankolik bir halde. Yani kendi patolojisi yasa hepsi karışarak. Çünkü yaslara yeni yaslar ekleniyor. Yani daha doğrusu acılara yeni acılar ekleniyor hı hı. ve o, o halde tabii direnişi de besleyen bir gücü var bunun tamam hı hı. E, ve fakat e, o, o direniş dediğimiz şey aslında normal ölümü imkanlı kılmıyor, normal ölüm algısını imkanlı kılmıyor, başka bir yaşamı başka yerden algılamayı e, imkanlı kılıyor. Şimdi bütün bunları söylerken şunu söylemek istiyorum. Gittiğimizde cızvelilerle konuştuğumuzda barış umudunun kırıldığını, kırık olduğunu hissediyoruz doğru. Fakat bu sakın yanlış anlaşılmasın. Barış istemiyorlar diye değil, yine de barış lafını sözüne edebiliyorlar. Bu bence çok kıymetli. Barış diye bilgi e yani, olmak hala bütün bunlara rağmen diyorsun. Bence çok önemli Hı -hı. ve bunun da bence çok sayıcı bir yeri var. Yani e, acıyı da en çok yaşadığı için aslında barış isteyebilmek. Yani bu önemli o sesi hani hissetmek. E, bence o önemli. Diğer yandan e, bütün o ağırlıkları hissettiğimizde, yani bu kadın ve çocuklar açısından bakıyorum, özellikle hani bütün bu çalışmaların ortasında daha çok hani et, etkilenen grup, e, onların da hayatı sızılma gibi kaygıları olmuş. Gerçekten bu bütün sızımlar için o ablukta anında belli ama e, kadınlar için bu e, onlu yıllara kadar, yani 10, 30, 40 yıllara kadar gelen bir şey. O geride kalmayınca kimseler. Evlatlardan, kocalardan, babalardan, analardan vesaire o aile nasıl sürülmeyecek? Yani bir onun birikimi var. Çocuklar da o bellekle yetişiyor dediğim gibi. Ve onun dışında hani şey tabii çok hani bunu gözlemlemek çok kötü bir de o savaş koşullarında bile. Hani savaşta bile savaşta bile insan hakları meselesi vardır ya. Hani mesela yaralıların sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi, temel besin gıdalara ulaşımın sağlanabilmesi vesaire gibi. dertler Evet. De hani, Efendim? En temel dertler dedim aslında. En temel, en temel. evet en temel ihtiyaçlar yani bunların giderilememiş olması aslında o 9 gün içerisinde problematik çünkü biliyoruz ki yani hayatları kurtulabilecek yaralar kurtulamadı Hı -hı. ve yani sağlık hizmetine yani ölümleri biliyoruz bu yüzden olan işte Muhammed'in yani 35 günlük yani Muhammed aklımıza geliyor ama diğer yandan mesela böbrek hastası olanların gelize giremediği filan bir durum da var yani e, bunun detaylı açıklamasında tabipler odası yaptı zaten. Evet. Diğer yandan şunu da görmek istiyorum yani Mardin'de vesairede hani görüşmeler yaptığımızda bir e, hani Türk vesaire düşmanlığı asla yok. Şimdi bu çok önemli e, çünkü e, yani hani bu, bu şu açıdan söylüyorum yani hani sadece bizi görmekle ilgili bir şey değil barış talebinde de bunu anlatmakla ilgili bir hani lütfen anlatalım gibi bir heyecanla e, gelen bir nokta. Hı hı. Ee, Batı tarafını bizim yaşadığımız coğrafyaları düşündüğümüzde de şunu unutmamak lazım yani bunu da dillendirdik ya bunu bilinmeymek de önemli tabii yani esas o gerilimin nereden çıktı hani biz orada barış için oradayken ve şimdi biliyoruz ki barışın kadın girişimden kadınlar da gidiyor oralarda vesaire hı hı. aynı anda mesela üç tane polis öldürüldü bu da Batı'daki milliyetçiliği taşıyacak abi ee, bunu kendi içine eleştirenler de oluyor yani bir yandan tamam direniş ya yani kabulmayı meşru bulan ama ölümler olmasa herkes dursa diyen bir e, kitlede de sokaklarda karşılaşabiliyorsunuz. Yani Her, bence bu da önemli bir mesaj. E, evet önemli bir not ayrıca. E, yani aslında Barış'ın tarafında olan ama bir taraftan da o mesajı tam olarak nasıl verebileceğini söyleyemeyen bir kitlede belki bu. Böyle bir şey evet, de tekabül evet. ediyor. Yani onlar, onlar kimse öldürmesin diyebiliyor. Yani en azından ben bunu Cidre sokaklarında da duydum. Mardin sokaklarında da duydum. Bence bu kıymetli bir bilgi. Evet. Ee, onun dışında çok ekonomiyle ilgili bir şey soracağım. Mardin yani Mardin'e çatışmalar yansımamış durumda. Yani şehir merkezine söyleyeyim gayet güvenli ve fakat e, etkilendiği için bütün bu ortamda. İster istemez turizm etkilenmiş durumda. Hadi turizmciler şey gibi her yerde turizm yapabiliriz ama küçük esnaf ekonomi çok ciddi anlamda zarar görmüş durumda. Evet. Yani, bir... yani ilk, ilk izlenim açısından bunları söyleyebilirim. Bütün büyük bir dengesizlik hakim aslında galiba Mardin'de de öyle. Ee, yine Cizre'de de öyle. Hem küçük esnaf için hem zaten yani turizmine bakacaksak da onun için devam ediyor. Ee, peki çok belki kısa bir e, soru. E, bu yaralar nasıl iyileşmeye başlayacak? Yani mahalle içi dayanışmalar mı oluşturulmuş? E, çok fazla örneğin Nur mahallesinde neredeyse bütün evlerin e, silahla silah evlerin hepsinde silah olduğunu filan biliyoruz. HDP'nin raporu var bugün hazırladığı bir rapor. Hı -hı. E, bu yaralar nasıl sarılıyor? Oradaki iç dinamik nedir? Yani şu anda belediye elinden geldiği kadar sarıyor. fakat ben bunu birkaç, iki gündür gün hani gözlemine dayanarak söylüyorum. Burada ciddi Hı -hı. bir şey yapılması destek verilmesi gerekiyor. Yani maddi Hı -hı. anlamda da o evler oturulabilir durumda değil. Mesela e, Yasef mahallesinden bir örnek vereyim. E, İpek yolu karayolunda bayağı uzak görünüyor. Onkara yolundan uzun menzilli silahlarla ateş açılıyor ve bunu bildikleri için, hedef olduklarını bildikleri için ev sahipleri komşularına geçmiş oldukları için hayat sakalıyorlar. Ama o evin tam dış bütün cephesi mesela tahrip olmuş, evdeki eşyalar tahrip olmuş. Evin diğer duvarları yıkılmak üzere o ev asla oturulamaz. Ve bakıyorsunuz o evin sakinleriyle konuşuyorsunuz. şunu söylüyorlar: Biz 20 yıl önce Roboski'den, Biliyorsunuz o Voskik ilk önce köy korucusuydu ve köy boşaltmalarla direnenler çıkartılmıştı bölgeden. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz köy koruculuğu ve köy boşaltmaları Aslı devletin uyguladığı böl yönet stratejilerinden biriydi ki o parçalanmışın travmaları bugün hala devam ediyor. Hı hı. Ve 20 yılda geldik bu evi inşa ettik. Şimdi bu evde elimizden gitti ve batıya gelmek istiyoruz ama orada da linç korkusu var diyor. Ve dilimin ucuna şu geldi. Yok linç yok güvenli mahalleler. Maalesef diyemedim. Çünkü burada da yaşadığımız sıkıntıları biliyoruz. Yani e, bu kitlesel ne kadar olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama mesela 21 yaşında bir gencin hani Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğünü vesaire biliyoruz. O yüzden hmm. bence temel yapılması gereken şey şiddet ve kutuplaşma dilinin yani bir, bir adım geri atılarak Birbirinin tanıma yani bir müzakere sürecinin başlaması ama bu yapar, yapılırken toplumsal anlamda tabandan başlayacak birbirini tanıma hakikat vesaire bu süreçlerinde yavaş yavaş birbirine dokunmanın başlaması tabii bütün bunlarda hukuksal çerçevenin çizilmesiyle ilgili süreç adımlarına baktığımızda ee, onu hani hissediyorum. Hı hı. Diğer yandan bir şey daha anlatmak istiyorum bu beni çok etkiledi çünkü yaşlı bir çift böyle avlunun içinden çağırdılar beni gösterdiler. Önce avluyu gösterdiler. Nasıl tarandığını yani avlunun içine e, giren e, tahrip olmuş. E, mermiler e, işte toplar. Ben bilmiyorum dediğim gibi o teknik termi, silah ve Fakat avluda bir e, delik var. O deliği de e, t, t, t, silah mı yaptı dedim. Hayır. O deliği biz açtık. Çünkü buradan su alıp verdik. Biraz daha sohbet ettikçe galiba güvendiler. E, duvarlarındaki bir tane tahta yedi indirdiler. evin mutfağının duvarı delik. O niye dedik? Çünkü evin yeğeni yaralanıyor genç çocuk ve onu o iki duvardan yani avlunun duvarı ve evin duvarından kaçırarak o, o anda ateş hattında olmayan alan ulaştırıyorlar. Aslında bir yanıyla da gayet direnme açısından örgütlü bir halk O ortama alışık olan bir yapıyı görüyorsunuz yani. Her mahalle böyle direne direnemez yani savunamaz kendini diyemedi. Direnmek değil aslında doğru kelime burada savunmak belki. Evet. Savunmak hani veya öyle. ne deniyorsa hani o şey terminolojiyi çok etkiliyor dilimizi. Ama yani o, o orada o Ratiğin olduğunu görüyorsunuz. O yüzden evet oradan da bir ateş açılmıştır, çatışma olmuştur. Bu bambaşka raporların hani işi. Ama hani gözlem açısından bunları ilk etapta söyleyebilirim. Çatışmanın ve ambargonun aslında günlük hayata Cizre'de nasıl sirayet ettiğini anlattın bizlere. Nil çok teşekkür ederiz katıldığın için, gözlemlerin içinde. Bütün bunların hepsi çok kıymetli bilgilerdi. Yine görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Bir tek bir şey söyle ekleyebilir miyim? Teşekkür. Tabii ekle evet. Biraz, biraz süre geçtik şey. ama bunu bir çözeceğiz bence. Çok kısacık tamam peki tamam. kısacık eklemek istiyorum. Şey önemli batıdan bizim sesimize yani bizim dayanışmamıza hmm. bizim oraya gitmemize orada var olmaya ve buradan... Barış sesine çok ihtiyaç var, çok mutlu oluyorlar. Bunu burada çok iyi örgütlenmesi lazım. E, ve bence bu bizim geleceğimiz için de çok önemli, o kadar. Çok kıymetli bir bilgi daha. Çok teşekkürler. Teşekkürler, çok sağ için. Görüşmek üzere. İyi yayınlar, hoşça kal. Sağ hoşça hoşçakal.